Selam gençler. Oo, nasıl <gülüyor> de ya. Nasılsınız? Nasılsınız gençler? İyilerdi Kiminle yani. konuştuklarını da bilmiyorlar aslında. Evet. Böyle nasılsınız gençler derken aklımızda bir gençler kitlesi yok değil mi? Canlanıyor mu senin gözünde birileri mesela? Hani böyle gençler <gülüyor> dediğin zaman nasıl? İlla ki canlanıyor olmalı. Çünkü o kelimeyi söyler Yo. söylemez bir, bir, bir görsel çakıyor olmalı zihninde yani. Yo. Çakmıyor. Yalan söylüyorsun. o bir şey yok ki. Yok yalan da söyler. Kabul mümkün değil ama yani. Bence gayet Dil mümkün değil yani değil <gülüyor> bilim, bilimsel olarak değil yani. Yok yok. Şimdi bana bilimsel açıklamasını yaptık mı bunu? Çok uzun sürer yani. <gülüyor> Madem zaten konuşacak bir konumuz da yok. Yok <gülüyor> yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama cidden öyle bir şey var yani. Ciddi mi mu? Gösterge bilim diye bir şey var. Hadi tamam tamam. Yani kelimelerin her birinin karşılığı aslında bir görsel olarak var zihninde. Var. Evet işte gençler deyince ne canlanıyor ama mesela gözünde. Bilmiyorum bir şey canlanmıyor. On imkansız ya. <gülüyor> bilinç altında canlanıyor olabilir. Tamam işte onu tamam. yakalamaya çalışıyorum zaten. Yani ona odaklan. Çık. Odaklan ona. Tamam. Bak, bak. Odaklan. Gençler. Evet. <gülüyor> ben selam gençler deyince böyle şey canlanıyor. Ee, hani şey DJ setlerinde R.U. dediğince deyince böyle hoplamaya zıplamaya hazır böyle bir gençler silüeti vardır ya o. Ya güzelmiş. Benim daha çirkin mesela. O yüzden paylaşmak istedim. Ne? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> böyle L ilkokulda Liseleyi Japon ha, kızlar ilk, falan yok, değil yok. Yani. Hayır. Hayır. <gülüyor> çirkin dedim. Sapkınca demedim. İlkokulda hani böyle e, pazartesi günleri <gülüyor> Ha. Okulun önünde sıra olursun ya böyle. Evet evet tören yaparsın. İstiklal marşı yani falan. Genç değil. Ha. Yok genç değil tabi. Andımız a, falan. Andımız. A, andın o, da bir başlığı yok ya. Andımız, andımız ya. işte. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Nesini beğenmedin anlamadım ki. Andımız. İşte benim gözümde de o çocuklar canlanıyor. <gülüyor> Sanki onlara anlatıyormuşuz gibi. Evet. Ya ben şeyden bahsetmek istiyorum aslında. Hemen konuya gireyim de. Son birkaç gündür sürekli böyle karşıma e, çıkan şeylerden bir tanesi... ...hiçbir şekilde denilemesini, incelemesini yapmadım Tabii okumadım <gülüyor> ...ama <gülüyor> karşıma çıktığı için ilginç buldum. E, şey, çok da sık konuştuğumuz bir şey aslında sende. Neymiş o? Hani bu e, insanlık artık... E, Mesela ben kişisel olarak insanlığın artık doğal evrim sürecini tamamladığını düşünüyorum. Yani çevresel dayatmalarla çevresel şartlara uyum sağlama'yı işte şansa ve işte hani şans faktörüne bırakmak zorunda olmayan bir yaşam forma olarak yaşam forma haline geldiğimizi düşünüyorum. Yani atıyorum hani klasik örnektir ya işte yüksek dallarda meyve Olduğu için işte ona yetişmek için zürafaların boynu uzamıştır gibi bir şey kurulur. Ee, Hayır, maymunlar <gülüyor> iki ayaklarının üzerine kalkarlar. Boyları ona göre uzar. İşte parmakların arasındaki perdeler gitgide kaybolur vesaire vesaire gibi. Evet ama bunlar hep hani çevresindeki hayvanların evrimi bizim üzerimizden gideceği niye zürafa örnek veriyorsunuz? Yani daha basit bir örnek olduğu için öyle dedim. Bana hiç mantıklı gelmedi ama zürafa örneğin. Ama hep verilen örnek budur yani. Ben ilk defa diliyorum. Allah Allah. Niye zürafa dışında başka hiçbir hayvanın boynu uzamadı o zaman? Hayır zürafalar öyle hayatta kalmış yani. Başka hayvanlarda ağaca tırmanıp meyveleri toplayarak hayatta kalmış. Niye zürafa tırmanmamış? Tırmanmamış abi. Her şeyin e, bir sebep sonucu ilişkisi yok evrimde. 15 milyon tane farklı varyasyon var. Adapte olup daha kalabilen hayatta kalıyor. Gerisi geberiyor. Ya zaten sen benim dediğime niye bakıyorsun? Ne alakası var? Niye? Çünkü seninle konuşacağım. Hayır, abi. hayır. hayır. <gülüyor> niye, niye bakmıyım? Hayır, da? şuna niye bakıyorsun yani? Belli ki geyik yapıyorum. Evrime inanıyorsak eğer zaten böyle bir sorgulama çok aptalca <gülüyor> olmaz mı yani? Niye maymunla? O zaman şu anki maymunlar niye eviriliyor? Şimdi bir dakika bak. O... <gülüyor> R'deki çocukları düşün, tamam mı? Madem maymundan geldik biz. Şu anki maymunlar neyse, Pazartesi günü törene giden o önlüklü çocukları düşün. Düşündüm. Açıklamak lazım biraz. Tamam. Gençler. <gülüyor> <gülüyor> neyse. Ee, hani geçen sen de bahsetmiştin bir tane işte e, yeni bir yıldızımız keşfetmişler. <gülüyor> işte. E, Kepler evet buldu bir tane. O yıldızın ben okumadım hala mesela o makaleyi ama senin anlattığın kadarıyla biliyorum. Gösterdiği ışık salınımları işte diğer e, görünebilir, incelenebilir e, uzayımızın uzayımızda bulunan diğer e, yıldızlara benzemiyormuş. Çok e, anormal bir, değil mi? Yayılım e, yapıyormuş onun ışığı. Ve oradan belli bir düzeni yok. Evet. Belli bir düzeni yokmuş evet. falan filan. Ve bazı bilim adamlarının e, öne sürdükleri teorilerden bir tanesi bu. Çok gelişmiş bir yaşam formunun o yıldızın enerjisinden faydalanmak için çevresinde oluşturduğu belki bir mekanizmadan kaynaklanıyor olabileceğini dayalı. Ringworld bir Hı -hı. Evet ki bu aslında biz daha önce e, konuştuğumuz bir podcast'te e, evet. az, bas, çok az, az çok bahsettiğimiz işte hani <gülüyor> hatta bu Kral Sergen'in bir teorisi yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Yani işte belli sınıf, e, yani uygarlıkları belli bir kategoriye oluyor. Ondan sonra işte atıyorum, tamamıyla sallıyorum. İşte Level kendi gezegeninde tüm enerjiyi kullananlar diyor. İşte, Hepsine işte, hakim olanlar. Kendi işte, evrenin, e, güneş, evreni sisteminde. değil, güneş sistemindeki tüm enerjiye ha. hakim olanlar. Ondan sonra kendi galaksisi falan filan e, diye gidiyor. gidiyor yani. Şimdi biz hani kendi gezegenimizi artık tamamıyla kontrol altına alıp in, enerjisini kullanabilen, tam olarak olmasa da o evreye varmak üzere olan bir ırk olarak sınıflandırabiliyoruz bu konuda. Ve eğer o bilim adamlarının da teorileri eğer gerçek ise olabilir e, gerçek olabilecek bir şeyse belki de onlar kendi güneş sistemlerinin bütün enerjisini kullanabilen bir e, uzaylı ırkı olabileceğine dair işte e, varsayımlar, muhabbetler falan dönüyor. Ha nereye varacağım? Bu diyorum ya e, duaya Uyum, doğanın dikte ettiği şartlara uyum sağlamak zorunda e, olmayan bir ırk yani bir yaşam formu haline geliyoruz ufak ufak yani e, teknolojinin kullanımıyla yani ateşi kontrol altına almış olmakla işte e, sen söyle e, tarlaları ekip biçmeyi öğrenmiş olmakla ondan sonra işte sera kurmuş olmakla e, kendi yakıtımızı bu e, üretiyor olabilmekle artık biz işte atıyorum Kuzey Kutlu'nda 10 milyon yıl daha yaşasak sırf soğuk bir iklimde yaşadığımız için işte hayvan gibi kıllanmayacağız. Çünkü biz artık çevremizi kendimize adapte ediyor olacağız. Ee, yani bir şey olur da güneşin sönerse <gülüyor> ne bu yiyeceksin çok affedersin? Gözlerin büyümeye devam etmeyecek mi sence? Bence etmeyecek. İşte bence edecek ve etmeyecek demen bana çok saçma geliyor. Hani bence evrim ev bu kadardı. Hani o zaman evrime hiç inanmıyorsun aslında sana. Hayır. Evrim, Çünkü evrim dediğin şey başlayıp bitebileceğini düşünmek çok mantıksız yani. Evrim sürekli olan bir şey. Evet ama evrim sadece yani evrimi daha farklı tanımlamak lazım belli bir noktadan sonra. Senin fizyolojini değiştiren başka bir unsur olabilir. Bunu sen evrim kavramı altında e, tanımlıyor olabilirsin. Ama şu ana kadarki evrim işte dış etkenli bir evrimken biz Bundan sonra dış şartlara maruz kaldığımız için buna adapte olmak zorunda olduğumuzdan ziyade biz kendimizi daha doğrusu şöyle diyeyim. Eğer insanlık yok olmazsa 3 milyon yıl sonra birileri bu podcast dinlediğinde <gülüyor> sana götüyle yani eğer götü varsa hala onunla Gülebi gülebilir mesela. Gülebilir. Çünkü hani bak 3 milyon yıl diyorum biz ne kadardır varız? Hani daha doğrusu insanlık ne kadar süredir var? Yani hani anladın mı daha... Daha dur ya e, bence yeni başladı evrim yani. Yani ben işte şunu diyorum e, adaptasyon ihtiyacından kaynaklı bir evrim yani sağ kalmak için e, milyonlarca yıl üzerinden işte gerçekleşen genetik bir evrim. E, Güneşin söndüğü on... bir örnek verdim oradan yürü mesela ya da tam tersi e, bütün. E, bütün kara parçalarının sular altında kaldığını düşünün. Bir çeşit water world'de olduğunu düşünün. Yani yavaş yavaş tekrar parmaklarının arasındaki o perdeler sence geri gelmez mi? Yani artık suda yaşıyorsun anladın mı? Suda yaşıyorsun yani. Gelmeyecek. Sen istediğin, gelmeyecek istediğin kadar hani elinde, elinde artık öyle bir teknoloji yok kalmamış. Sular altında kalmış zaten o teknoloji yani. Ha bak şimdi teknoloji faktörünü ortadan çıkartıp... E çıkarabiliyorsun. Çıkartırsan eyvallah diyorum ama ben... E, teknolojinin var olduğu ve teknolojiyi kullanabilen bir canlı olarak düşünüyorum şu anda. Yani, yani çok kısımlı biz, bir hikaye yazıyorsunuz. Hayır. Yani o şey e, o kıstaslar altında bir hikaye yazıyorum sonuçta. Tamam, bana, niye, bana çok dar hı. dar bir bakış kim geliyor işte. Yok. Bana gelmiyor. Yani bizim <gülüyor> <gülüyor> parmaklarımız arasındaki perde nin genişlemesinde bir gerek kalmayacak çünkü biz zaten ayaklarımıza hayvan gibi şeyler takacağız tamam mı? O nereden gibi. bulacaksın da takacaksın ya? Hayır teknoloji var diyorum ben sana <gülüyor> abi teknoloji var diyorum. Ama sular altında kalmış teknolojiyi nereden buldun? Hı? Sular altında kalmış diyorum ya teknolojiyi nereden buldun? Zaten bir kere. Sular altında var. kalmayacak diyoruz. Hayır sular altında. <gülüyor> Bu şekilde hayır, engelleyeceğiz bunu. Hayır sular altında kalmış olsak bile yani zaten bir kere sular altında kaldığımız zaman anlık katastrofik et şey etkenler zaten evrime şey yapmıyor. Etki etmiyor biliyorsun. Ya etki etmiyor biliyorsun ne? <gülüyor> ben bugünden yarına bir evrimden bahsetmiyorum biliyorsun yani. <gülüyor> yani yavaş yavaş mı sular altında kaldık? Milim milim mi? Hayır. Milyonlar hayır, evrim içerisinde. evrim evrim için bugünden yarın olacak demiyorum. Yani bugün e, birdenbire sular altında kaldık. Yarın perdeler çıkacak, hayır, tamam, demiyorum yani. Ben de diyorum ki katastrofik bir etki olduğu zaman bak şimdi sular altında bugün kalsak ne olur abi? Ölürüz. Ölürüz. <gülüyor> <gülüyor> ama ölmeyenler olacak yani. Nerede olacak? Olacaklar ölmeyenler? abi ne bileyim yani olacak illaki. Her teras suları altında kalırsa ben ne kadar kaç metre falan olduğunu söylemedim. <gülüyor> <gülüyor> Metreyle ölçüyorlar. Abi iki metre suyun altındayız şu an diye. Ya ondan bahsetmiyorum. <gülüyor> Bilmiyorum tam derinliğini öl ölçmedim henüz. Hani illa canlıların hayatta kalabileceği kadar suları altında bırakıyorum ben de. Yani ben tamam. de. Tamam. Ama bence insanlık ölür yani öyle ölü yani bir rükayı. durumda. İnsanlık ölür mü ya? İnsanlık ölmez abi. İnsan ölür mü ya insan? İnsan. Ölmez mi lan? <gülüyor> ölmez. Niye ölmüyor abi? Ölmez. İnsan çünkü tabiatı gereği survivor bir canlı. Tamam. Bir yolunu bulur bu. İlla teknoloji olmak zorunda değil yani. İşte anlık katastrofik olaylarda. Tamam büyük bir çoğunluğu ölür. Zaten büyük bir çoğunluğu ölsün. Bir dakika bir dakika. Şimdi dünyayı yok et butonu konusuna gelmeyelim <gülüyor> Çok Hayır. kısa sürer. <gülüyor> o manada biter. O manada demedim. Hani öyle bir durumda ölsün tabii ki. Yani onun üzerine... <gülüyor> öyle durumda ölsün. Hayır. O... Öyle bir senaryo çiziyorum yani. Öyle bir şey olacak ki. Hani sular altında kalacak. insanların büyük çoğunluğu tabii ki ölecek. Yani benim çizdiğim bir tamam. senaryo. Yoksa ölmesinler. Niye ölüyor insanlar? Hani öleceksek hep beraber ölerim. Yok <gülüyor> yok. <gülüyor> ben niye ölüyorum ki? Anca beraber kanca beraber. <gülüyor> Neyse. Ee, ben... İnsanlığın bir sonraki evriminin ya işte hani <gülüyor> body modification'larla ya da işte kendi üzerine yaptığı genetik şeylerle gelişmelerle, değişikliklerle bu istemli ve istemsiz hayvan gibi zaten hormonlu hormonlu genetiği değiştirmiş gıdalar tüketiyoruz. İlla birilerinde dördüncü kol çıkacak yani. An meselesi. <gülüyor> ya da ee, bir ortak bilinç oluşumu bir hive mind'e doğru gideceğine dair bir e, teori demeyeyim de bir şeyim var. E, bir fikrim var. Ve bunu niye söylüyorum? bugün sana Onu bir da... biraz açsana onu. Abi Kastettiğin senin. nedir tam olarak? Hive mind'den kastım. Hive mind'den kastım şey aslında. Daha e, yani beynimizin düşüncelerimizin, algılarımızın bir topluluk içerisinde e, paylaşılması. Yani bu e, bir arı kolonisi ya da işte e, karınca kolonisinde nasıl işte tek bir amaç uğruna işte işçi arılar, işçi karıncalar belli bir görevi yapar gelir. Ama e, işte aslında şeyi düşünmek çok daha kolay oldu. E, çoğu uzaylı istilası filminde Sürekli böyle her tarafa saldıran uzaylılar vardır ve ana gemiyi patlatınca herkes ölür ya. Hı hı. Borglar vardır mesela buna benzer Star Trek'te. Yani ortak bir bilinç var ve o bilinç içerisinde sen bireyselliğine belli bir miktar kaybediyorsun ama daha büyük bir bütün parçası olarak hareket etmeye başlıyorsun. Tabii ben burada hani herkesi kontrol eden bir süper beyin ve dronelar şeklinde olacağını düşünmüyorum. Ee, ama böyle genel anlamda benim e, hissettiğim ve düşündüğüm şeyleri e, senin de e, konuşmadan e, belli bir telepati telepatik a sayesinde senin de işte düşünüp hissedebileceğin bir e, <gülüyor> ortak bilincin oluştuğu bir topluluktan bahsediyorum e, günümüz internet üzerinden de örnekleyebilirsin aslında şu an ona yakın bir şey kuruluyor aslında yani interneti ben çok öyle görmüyorum aslında yani dünya üzerinde yaşayan insanların %75'i henüz sadece interneti %75'i henüz interneti görmemiş kullanmıyorlar bunu da, <gülüyor> bunu da, bunu da hani söylemek lazım yani şu an dünyanın sadece %25'i internet kullanıyor hani biz buradan Türkiye'de kullandığımız için biz kullanıyorsak herkes kullanıyordur falan düşüncemiz var ama öyle bir şey de yoktu. Ama işte onun e, o yönde bir e, gelişim gösteriyor gibi geliyor bana internet. Yani interneti ben yani o yönde bugün kesinlikle... internet, ya yani internetin kablosunu çekseler tüm dünyada tamam mı? İnternet diye bir şey yarından itibaren yok. Abi tamam, yok. Yok yani. Hani intranet falan da değil. O da yok. Tamam. Yok. onu dizileri nereden izleyeceğiz? Dizimizi artık bilmiyorum. Nerede izliyorsan <gülüyor> televizyondan izlersin. Televizyon var diyorsun abi. Televizyon var normal. Var yani. Uydular Okey. var bilmem ne. Ama internet yok. İnternet yok. Yok. yok. Gitti, işte. <gülüyor> e, e, gitti işte. Gitti işte. Ortak bilinç de gitti. Biz burada e, savaş çıksa ne, mektupla mı haber veririz? Ne yapıyoruz artık? Hani, telefonla, telefon mu? Telefonla kimi arayacaksın? Kimin numarasını biliyorsun? <gülüyor> Kendi numara <diyor. gülüyor> Kendimi ararım. Hakikaten ha. Artık ezbere numara bilmiyoruz. Bilmiyor kimse. Kimse kimsenin doğum gününü bilmiyor. Telefon numarasını bilmiyor. Adresini bilmiyor. Soyadını bile bilmiyor insanlar birbirlerinin artık. Yani gerçekten bilmiyorlar. Çünkü ihtiyacın yok. Yok. Açıyorsun Facebook'a soyadı belli. Doğum tarihi belli. Doğum <gülüyor> günü belli. Cep telefonu numarası lazımsa o da var işte yani. Hani ne bileyim e-mailini falan arıyorsan LinkedIn var. O var bu var. Ya buluyorsun hani bir şekilde. Ama bulabildiğin için de aklında da tutmuyorsun. Tutmiyorum. Onları tutmak yerine başka salakça şeyler tutuyorsun aklında işte. Evet. Mesela e, beyaz riyanların kim olduğunu tutuyorsun. Ben <gülüyor> <Daha> unuttum <gülüyor> bile adını. <adamım. gülüyor> Neyse ama yani on, onların yerine başka bir şey tutuyorsun aklında gerçekten de. Ya bu bana çok mantıklı geliyor. Çünkü ben şeye de inanıyorum yani e, kolektif bir zihin Evet sosyal bir kolektif bilgi mesela internet aslında bir bilgi kolektifi ama benim bahsettiğim şey bilgiden ziyade algı. E tamam ortakları. ben ben aslında senin algıyı kastettiğini düşünerek internetten sosyal medyadan yola çıkarak söyledim bunu. Şu an mesela hani 7/24 Twitter'da dolanan insanlar var tamam mı? Hani gerçekten hayatlarını orada yaşıyorlar ve orada ne okurlarsa, orada ne paylaşılıyorsa algılarına o yön veriyor. Çünkü sen bütün gün sadece orada ve belli bir kesimi takip ediyorsan algında bunun üzerine gelişiyor. Evet. Ve senin gibi atıyorum işte aynı senin gibi ben de aynı 600 kişiyi takip ediyor olsam ikimizin algıları çok farklı olmayacak bir sürü konuda. Çünkü gerçekten 7-24 orada yaşıyorsan başka hiçbir yerden haber alıp ettiğin yoksa, tek gördüğün şey oysa ortak bir bilinç geliştiriyorsun belli bir noktadan sonra her konuya karşı. Evet. E şu anda da o olan o aslında. Yani... Twitter'la Facebook Allah'tan şey farklılar da hani <gülüyor> yani bileyim, bir tarafta daha zevzekler bir tarafta daha e, politik kafalılar falan filan hani Twitter çünkü biraz daha haber paylaşımı için kullanılıyorken Facebook yine hala o eski işte sosyal platform olma kafasını sürdürüyor. Hani Twitter pek öyle değil artık. Çünkü Genelde haber kanalları da yani trolleri vesaireyi de geçtim. Genelde haber kanalları da daha çok hızlı haberin paylaşılması için, hızlı bir şekilde yayılması için Twitter'ı kullanıyor. Facebook'ta o kadar hızlı yayılmıyor çünkü. Twitter biraz daha dinamik bir yer. Alabilir. Twitter kullanmıyorum. İşte. Yani ama şu an gerçekten hani sadece hayatını sadece orada geçiren insanlar var ya. Neyse. Adam kalkıyor yani alıyor telefonun eline. Bütün gün oraya yazıyor bir şeyler tamam mı? Hani... Haber paylaşıyor. Birileriyle konuşmuşlar bir yapıyor ama bütün gün oraya yazıyor yani. Gece yat, yatarken de işte yatıyor uyuyor. Sabah tekrar kalkıp tekrardan gidiyor. Bazıları gece yatıp uyumuyor da. Gündüz uyuyor. Gece takılıyor sabah kadar falan. Hani çok garip garip kitleler oluştu orada yani. Şimdi ben orada interneti hani o şekilde düşünmüyorum derken ben tabii daha genel bütün insanlığı kapsayan bir algıdan bahsettiğim için ben interneti aslında şey gibi görüyorum. <gülüyor> artık e, daha yani herkesin kendine benzer e, yani kendine ait olmak istediği kendi ait olmak istediği küçük gruplarını bulduğu aradığı bir alan olarak görüyorum yani e, ne bileyim ben çizgi roman seviyorsan e, internette bir köşem var sadece çizgi romancıların takıldığı ben de oraya dahilim e, yani Atıyorum sinema dizi seviyorsam yine onun gibi küçük bir e, gruba dahilim. Yani oradaki insanlar daha büyük geniş bir topluluğun bir parçası değil de küçük küçük hep herkesten ayrı minik minik izole gruplar halinde takılıyor ve kimliğini sen onlara göre bölüyorsun. Dolayısıyla orada bütünleşmeden çok ayrılık daha ön plandaymış gibi geliyor bana soyutlanma olayı bilmiyorum. Ben, benim internet kullanım alışkanlığım o şekilde ol, olduğu için olabilir. Ama sen de şeyin farkındasındır <gülüyor> hani e, hemen hemen o küçük kitlelerin neredeyse hepsini birden etkileyebilecek toplumsal olaylar da yaşanabiliyor. Bu, bu deprem olabilir. Tabii tabii. İşte bu bir bombalı saldırı olabilir, ıvır olabilir, biz olabilir. Bir, bak bir sürü hani şey olabilir. Böyle durumlarda ama o küçük gruplar bir araya geliyorlar işte. Öyle bir güzelliği var yani. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Bugün işte senle paylaştım o Naked mole rat olayı. Böyle şey e, orta doğu Afrika'da yaşayan, tamam mı? Orta Afrika. Orta batı Afrika. Orta doğu. Batı. Ne doğu? Evet. Orta, orta doğu, doğu Afrika. Evet. Afrikanın orta doğusunda yaşıyor. Yani. Evet, sahil kısmındaki bir bölgede yaşıyorlar. Neyse, bu hayvanlar böyle guinea pig büyüklüğünde yani avucunuz büyüklüğünde işte neredeyse seçtiyor mu olmayan gözleri görmüyor yani işte kulakları Kepçesi olmayan bir <gülüyor> e, kemirgen türü. Ve e, ilginç olmalarının birçok sebebi var. Ama bunlardan bir tanesi sosyal yapılarının tamamıyla yani herhangi bir memeli hayvana e, benzemeyen bir sosyal yapıları var. Karınca e, da görülen işte bir sosyal dinamikleri var. Bir tane kirliçe e, fare var. Yaptığı tek şey e, çiftleşip üremek. İşte onun 2-3 tane erkek işte şey oluyor. Damızlık gibi. Evet. Ee, kral e, sıçanları oluyor. Diğer bütün e, var işte o Molderat'ler üremiyorlar. Cinsiyetleri olmasına rağmen üremiyorlar ve hani iki sınıfları var. <gülüyor> biri asker, biri işçi. İşçi olan işte tünelleri kazıyor. işte tünelleri temizliyor. Kraliçeye bakıyor, bebeklere bakıyor, yemek buluyor, getiriyor. Askerde işte dışarıdan bir saldırı olduğu zaman. işte hani e, askerliğini yapıyor. Saldırı olmazsa ne yapıyor? Bir şey yapmıyor. Hiç kazı da yapmıyormuş. Öyle takılıyorlarmış. <gülüyor> Kim doyuruyor oğlum bu askerliği? İşte o işçiler doyuruyor. Askerleri de. Aha. Şeyleri var. E, böyle belli başlı karınca evi gibi düşün. Böyle odacıklar var tamam mı? İşte herkesin gidip sıçrayı bir odacık var. Tuvalet odacığı. İşte yemekleri depolanda bir odacık var. İşte genel olarak lounge <gülüyor> ettikleri, takıldıkları işte odacıklar var falan. Ve yani bir memeli hayvan da daha önce hiç rastlanmamış ilk defa görülen bir sosyal dinamik bu. Bunun gerekçelerinden bir tanesi olarak da şeyi gösteriyorlar. Şimdi Afrika'da yaşıyor bu hayvanlar ve tamamıyla ömürleri boyunca sürekli yer altındalar. <gülüyor> Ve e, kör oldukları için ve gıdaları da işte şey bitki kökleri e, hani bir kokuyla, ıvırla, kimyasal bir şekilde hani ben buradayım diyen şeyler değil tamam mı? E, kör körüne kazıyorsun. Denk gelirsen yiyorsun. Denk gelmezsen <gülüyor> kazımaya devam ediyorsun. İstatistiksel olarak hesapladıkları da bilim adamları diyor ki hani bu adam bu hayvanlar hakikaten normal e, memeliler gibi hani küçük gruplar halinde işte sürekli çiftleşen işte e, konu kolonileşmeyen hayvanlar olsalardı bir kökten bir kökü bulup işte ondan sonra onu tüketip ikinci bir kökü bulana kadar muhtemelen ömürleri biterdi diyor tamam mı niye yani. canım öyle bir sistemde hepsi birden kök arıyor olacaklar şu an sadece Beyinsiz işçiler arıyor sadece. Hayır şu anda işte yani koloni yapısının işte e, e, koloni yapısının kurulmasına gerekçe olarak bunu gösteriyorlar. Tamam mı? Çünkü bir kolinde 300'e kadar hayvan olabiliyor ve sürekli bunlar dört bir yanı kazarak işte kök bulmaya çalışıyor. Tamam mı? Ve biri bulduğu zaman ki büyük kökler onları buldukları işte ne, ne yiyorlar bilmiyorum ama böyle, böyle ne balkabağı gibi bir şey ee, bitki kökü. Bir kere buldukları zaman zaten bütün koloni bir ay falan doyuruyor ama sen onu buldun ya iki, e, iki hayvan onu toplayıp işte o besin deposuna götürürken diğer 280 hayvan daha işte aramaya devam ettiği için Nasıl 280 hayvan abi az önce söylediğinle çelişiyor bunlar dişi aramıyor zaten asker evet. aramıyor zaten hı hı. E 300 kişilik koloniydi bu nasıl 280 Tamam işte. işçiler büyük bir kısmı mı o tabii, tabii. Yani böyle... Bir dişi bir dişi ürüyor sadece. 300 lük 300 e, hayvanlık bir kolonide sadece tek bir dişi mi var. Evet. Tek bir dişi yok aslında. Tek bir dişi ürüyor. Tamam. Öteki dişiler ne yapıyor? Onlar işte diyorum cinsiyet sahibi olmalarına rağmen. Fark etme, onlar da asker veya şeyler. Aynen. İşçiler asker veya işçiler. Şey gibi işte karıncalar veya işte arılar gibi de. Çok ilginç. Tabi. Şey... Kanser de olmuyor bunlar. Evet, kanser de olmuyor belli e, nokta bel, belli ölçülere kadar acı da çekmiyorlar bunlar ve e, ilginç olan bir başka şey de tabii bütün ömürlerini yer altında geçirdikleri için doğrudan atmosferle temasları sadece ve sadece işte kazdıkları tünelden arta kalan toprakları dışarı atmak için oluyor dolayısıyla <gülüyor> acayip e, düşük oksijen oranlarında hayatta kalabiliyorlar İşte bu, bu yüzden işte diyorlar ki bu genetik Olarak belki yani şey e, bu yüzyılın en büyük e, madenlerinden olabilir bu keşif bu hayvanların keşfi. Çünkü işte atıyorum biz <gülüyor> kalp krizi geçirdiğimizde ya da işte damar tıkanıklığı felç olduğu zaman işte beyne yeterli oksijen gitmediği zaman belki bu hayvanlardan öğrendiğimiz bazı şeylerle yani düşük oksijenli durumlarda beynin hayatta kalmasını sağlayabilecek e, tıbbi gelişmeler sağlayabiliriz diyor bazıları. Bazıları da işte diyor ki kansere çare buluruz aynen kansere çare buluruz diyor baya ilginç yani bu hayvanların o kanallar içerisinde nasıl iletişim kurduklarına dair e, bir şey yok henüz e, bir şey okumadım ama e, sonuçta arıların ve karıncaların işte uzun mesafe iletişim için kullandıkları fermonlar olsun işte şey e, görsel iletişim araçları olsun vesaire Buna benzer bir e, hani iletişim ağlarının da olması gerekeceğini düşünüyorum ben bu hayvanlarda. Çünkü düşünsen 300 hayvanlık bir kolonisin tamam mı? 300 hayvanın kolonisi nereden baksan atıyorum 100 metrekarelik bir yer kaplıyor. Sen için aç olup olmadığını işte yemek ihtiyacı olup olmadığını bir uçtan bir uca koşarak mı anlatıyorsundur? Belki hiç bilmiyorlar. Tamamen random yaşıyorlar belki. Nasıl random... kökleri random buluyorlarsa hani. <gülüyor> Tek düzen şeyde, e, evde var. Yani hani sıçtıkları yer belli, <gülüyor> yemek yedikleri yer belli. Onun dışında tamamen kaos. <gülüyor> Olamaz mı? Kök buldun ye, dayak buldun kaç. <gülüyor> Bilmiyorum ben böyle bir şeyin var olabileceğini e, yani inanmak istiyorum. Hani bu avatardaki o naviler nasıl saçlarını işte doluyorlar birbirlerine ağaçlara mağaçlara işte o işte büyük bütünlük sağlanıyor böyle bir ortak bilince ulaşma durumu söz konusu olabilirmiş gibi geliyor bana ilerleyen yüzyıllarda bilmiyorum ben dediğim gibi katılmıyorum sana bu konuda Hani Bence Bence de değil bu Muhtemelen de bu bilimsel olarak da böyle herhalde hani evrim devam ediyor yani Evet, evrim devam ediyor. Ama işte evrimin nasıl devam edeceğini işte söylüyorum ben sana. Tamam, onun üzerine bir senaryo çiziyorsun. Evet, anladım. İşte ben o senaryoya katılamıyorum yani. Hani e, atıyorum ki ya bu, at, sürekli atıyor olmaktan da biraz canım sıkılıyor çünkü aslında oturup bu konu üzerine biraz araştırma yapsak bileceğiz ki e, güneş enerjisi yavaş yavaş tükeniyor işte bundan. E, Yaklaşık 180 bin sene sonra tamamen sönecek falan. Hani hangi dozlarda giderek o enerjinin tükendiğini bilsek ona göre şey de sallayabiliriz. Ya da bilim adamlarının salladıkları üzerine oturup konuşabiliriz. Yani evet gözlerimiz büyümeye devam edecek. Çünkü işte yeryüzüne düşen ışık azalıyor. O yüzden de işte daha büyük gözlere ihtiyacımız olacak falan gibi hani anladın mı? Hani bunların üzerine atıp tutabiliriz ama... O kadarının üzerinde bile hani hiç bir araştırma yapmayınca böyle tamamen şey oluyor. E, tamamen fantastik bir e, şey. Hani senaryo yazıyorsun böyle. Bilmiyorum ama dediğim gibi e, dış etkenler dolayısıyla da bence şey e, evrim devam ediyor yani. Hani az önce verdiğim güneş veya işte buzulların e, eri, eriyor olmasından tutta işte ozon tabakasındaki delikten işte bir hidrojen gazı salınımından helyumun artışına... Anladın mı? Hani <gülüyor> bir sürü şey insan fizyolojisini etkilemeye devam ediyor ve evrim dediğimiz şey de bugünden yarın olan bir şey değil. O yüzden de belki hani 2000 senede gerçekleşmiş bir şey daha da gelişmesi için daha bir 2000 seneye daha ihtiyacı var. Yani belki yani ben zaten... hani ellerimizin son formu bence bu değil. Veya işte vücutlarımızın son formu henüz bu değil. yani, yani... yani Ben zaten o dış etkenleri e, söylerken hani şey e, büyük anlamda yani tabii şeylere hak veriyorum. Sonuçta belli, her gün yediğimiz belli bir doz, dozaj radyasyonu var tamam mı? <gülüyor> zaten mutasyonun belli bir e, gerekliliği olarak sayılan şeylerden bir tanesi. Bu doğal radyasyon. Ve <gülüyor> tabii ki değişen doğal şartlarına bizim e, ister istemez hani ufak tefek uyum sağlama durumumuz illaki olabilir. Ama e, ben daha çok hani şey e, daha büyük kapsamda hani e, ne, neydi o? Hayatta kal veya öl hani boyutunda bir evrimden bahsediyorum. Anladın mı? Tamam senin ondan bahsettiğini anladığım için ben sana böyle şey e, felaket senaryoda çizdim. Yoksa öteki türlü çünkü felaket senaryosuna da gerek yok. Hani sen az önce radyasyonla verdiğin örnek işte bir sürü şey çoğaltılabilir yani. Ben onu kastediyorum. yoksa. Ama işte ben diyorum ki bizi etkileyen faktörler hani böyle e, her gün yediğimiz radyasyon yoksa ya da işte e, milyon binlerce yıl içerisinde değişen e, ışık miktarı vesaireden daha çok bizim kendi kendimize ve bizim çevreye yaptığımız etkinin tekrar bize geri dönüşü daha fazla, daha büyük ölçüde etkileyeceği için diyorum. Yani bu illa body modification falan olmak zorunda değil. E, atıyorum biz e, sürekli güneş gözlüğü takıyor olacağız belki. Sallıyorum. Anladın mı? E, ve bu bir e, ürksi trend olacak tamam mı? Herkes böyle doğuşundan ölümüne kadar sürekli güneş gözü takacak. Mesela bunun etkisi mesela artan veya azalan yani güneşin etkisinden daha direkt bir etki olacaktır diye düşünüyorum. Yani bizim kendi kendimize yaptığımız etkimiz yaptığımız etki doğanın bize uzun vadede yapacağı etkiden daha büyük olacağı için artık evrim doğanın yönlendirmesiyle değil de bizim kendi yönlendirmemiz de devam edecek diye düşünüyorum. şeyi düzelteyim. E, internet kullanıcısı sayısı %25 değil 2009'da %25'miş. Hı. Günümüzde %40'ı bulmuş. Hı hı. Ama %40 bile hala aslında senin söylediğin şey için çok mantıklı değil. Hani Tabii. sen yaptın gözlüğü de <gülüyor> kaç kişiye dağıttın o gözlüğü yani. yani bir, de, bir kere bir <gülüyor> Dil bariyeri bir şey var abi tamam mı? Tonla şey var yani Bu hani teknolojiyle atlatırız ya deyip geçilebilecek bir şey değil hani. Hayır. Tamam da evrimin gerçekleşmesi için gerektiren 100 bin sene o zaman Şu... herkese dağıtmış olurum ben. O Hayır, olurum. Diyorsun. Kesinlikle dağıtmış olurum yani. Peki. O... Yani bence o... önümüzdeki 300 yıl içerisinde ha. bütün dünya tek bir dilde konuşuyor olabilir. Bu söylediğin çok naif bir şey. Keşke diyorum. Ama biz daha hani tüm dünyadaki açlığı bitirememişiz. Sen gözlük dağıtıyorsun insanlara. Ya. Önce bir biraz yemek dağıtalım, su dağıtalım istersen ki hani hayatta ka kalsınlar falan. Yok abi öyle işlemiyor işte ne yazık ki. Hani tamamen çok ütopik oluyor yani. Yo yani bu kumbaya herkes ne kadar mutlu, ortak bilince kavuşuyoruz <gülüyor> şeklinde olmak zorunda değil tabii ki. <gülüyor> Ama velakin e, işte işte Bizim işte sürekli e, tüy döküyor olmamız yani atalarımız neandertaller mesela daha tüylü bizden. Hani evrim hani e, homo erectus bizden daha e, kıllı işte homo sapien birazcık daha kıl, az kıllı falan. Mesela bu kıl olayı mesela bir doğal gereklilik değil belki yani işte alet edevat kullanmış olmamız işte e, ateşi bulup kendi kendimizi artık ısıtabiliyor olmamızdan kaynaklı bir e, şey de olabilir. Evrimde olabilir. Genetik havuz ne zaman tam anlamıyla birleşecek? Sen Bana onu söyle. Hepimiz tek renk ne zaman olacağız abi? Ya ben diyorum ya <gülüyor> önümüzdeki 300 yıl içerisinde bence ortak bir dil e, set edilmiş olur. Yani herkes kendi Var birine... zaten İngilizce. <gülüyor> herkes anlamıyor <gülüyor> çünkü İngilizce. Ortak bir dil set edilmiş olur. Bence... Set edildi işte <gülüyor> Herkes öğrendi. Öğrenecek. Ondan sonra... Ha, tek renk <gülüyor> olmayız ya. Tek bence. renk olmayız diyorsun. Ha. Asla. Asla. Neden? Çünkü tek renk olmamız genetik olarak çok kolay bir şey değil. Yani çünkü e, dominant ve resesif genler denen şeyler var. Yani işte ben o gen havuzu sonuçta bir noktadan sonra aslında birleşmeli gibi geliyor bana da mantıken yani. Yani çok acayip şeyler oluyor biliyorsun gen havuzunda. <gülüyor> Beyazlar zenci doğurabiliyor. Hani çok nadir bile olsa. Evet oluyor. Yani o yüzden tek renk olmanız çok mümkün değilmiş. Zenciler gibi. de beyaz doğurabiliyor. Evet. Geçen gün e, Crack Podcast'lerinden birinde son dinlediğim bölümde galiba. E, konunun bir kısmı da oydu. Konuklardan biri... E, zenci ailesi falan. Zenci yani kardeşleri, annesi, babası hepsi zenciler yani. Ama kız beyaz. <gülüyor> ve, <gülüyor> ve hayatı boyunca da, hani tüm çocukluğu boyunca çok çok sıkıntı çekmiş yani. Kimse <gülüyor> inandıramıyor tamam mı? Hani <gülüyor> annesinin resmini görüyorlar. Hani evlatlık zannediyorlar. Bilmem. Hayır abi bu benim annem falan. Hani inanmıyor kimse yani. <gülüyor> çünkü Kızım burun şekli falan bile şey değil. Hani böyle bir pigmentasyon hikayesi değil yani. Bir, bir, bir pigment eksikliğinden beyaz, albino bir zenci değil yani kızım. Bayağı beyaz yani. Hani. Sonradan kızın fotoğraflarına da baktım. Bayağı benden beyaz kız yani. <gülüyor> <gülüyor> Ki ben bayağı beyazımdır yani. <gülüyor> Sen pembişsin. <gülüyor> Bu arada tek dil deyince aklıma şey geldi. 10 e, sene, sene olmuştur herhalde. Code 46 diye bir film vardı Tim Robinson. Code 46. O gelecekte geçen bir filmdi ve e, tek dil hı hı. muhabbeti o filmde vardı mesela. İngilizceyi e, merkeze alan ama atıyorum işte Avrupa'ya geldiğinde işte İngilizce'nin içine e, Almanca, İspanyolca kelimelerin de e, bulaştığı işte İtalyanca vesaire. Ama <gülüyor> çoğunluğu asıl merkezi kökü İngilizce olan bir dil. Tüm dünya o dili konuşuyor mesela. Ama hani Arap Yarımadası'na gittiğinde orada Almanca kelimeler daha az da Arapça i̇şte kelimeler daha fazla. Falan gibi hani. Ama genel olarak asıl konuşulan dil İngilizce olduğu için hani o yöresel şeyleri attığında herkes birbirini anlayabiliyor. Hani. O filmde de şöyle bir e, hikaye vardı. Şeyi yasaklıyorlar. E, aynı gen havuzundan insanların çocuk yapmamalarını hmm. yani salık veren bir şey var hani daha doğrusu tek renk olalım. Hayır aynı gen havuzundan da öte eee <gülüyor> hani ensest hiçbir şekilde olmasın ama hani şeyi de bilmiyorlar artık e, insanlar öyle bir dağılmış ki tüm dünya üzerine tek bir dil olduğu için artık şey mecbur, mecburiyetleri yok. Böyle e, daha ufak şehirler, kasabalar halinde yaşama gibi mecburiyetleri yok. Hatta e, daha böyle marka şehirler var artık. Hani Adidas şehri gibi bir şehir var düşün hmm. vesaire. Ve hani sınıflar arasında da şeyler uçurumlar çok daha sınıflar arasındaki mesafe çok daha uçuruma dönüşmüş durumda. Çoğunluk o yüzden çalışan kesim falan hani vesaire. Ve atıyorum teyzenin kızının bilmem nesiyle hiç tanımadığın teyzenin hiç tanımadığın kızının hiç tanımadığın işte oğluyla işte sen çok alakasız bir yerde karşılaşıp sen derken başka bir hatun <gülüyor> alakasız bir yerde karşılaşıp aşık olabiliyorlar. Yani hani anladın mı? Ve hı hı. çocuk yapmaları devletler tarafından işte yönetimler tarafından engelleniyor. Yani aşık olmaları da yasak. Hı. Orada öyle bir sistem. Ee, onu niye yap <gülüyor> yapt ya, Allah kahretsin. Yok, <gülüyor> <No>, döktür mü? <gülüyor> evet. <gülüyor> kod 46'dan bahsediyordum. Ha işte aynı genetik havuzdan vesaire e, üremeleri istenmiyor, yasaklanmış durumda derken yani insanların şöyle bir durum var çünkü e, gelecekte klonlanma vesaire yaygın bir şey. Hı hı. Sadece e, birbirini görmeyen işte teyze, oğlu, hala kızı falan değil de e, klonlar için de geçerli. Yani atıyorum senin anneni klonlamışlar tamam mı? Hı hı. <gülüyor> Ve annenin klonuyla tanışıyorsun yani. Evet. Ve e, bu çok konuşulan ve tartışılan bir şeydir aynı zamanda ee, en ses muhabbetinin aslında çıkış noktası da belki o tanımasan bile bir yakınlık hissediyorsun. Evet evet. Bir yani. yakınlık hissediyorsun ve e, bunu hani aşk olarak da tanımlayabiliyorsun. Yani, Anladım hani çünkü farklı bir his. Daha önce hissetmediğim bir şey olabiliyor yani. Neyse öyle bir durum var Code 46'da da çok da spoil ettim. Gerçi 12-13 senelik film herhalde 2000'lerin başında falandı. Hakikaten öyle bir şey var. Yani e, kardeşler arasında e, eğer hakikaten birbirlerini tanımadan yetişmiş işte bir erkek bir kız e, kardeş işte tanıştıklarında ve hakikaten kardeş olduklarını bilmiyorlarsa bile bir e, çekim, çekim hissetmeleri ve bunun bir aşka işte bir ilişkiye dönüşme ihtimali e, çok çok daha yüksek evet. bilimsel olarak evet kanıtlanmış bir şey tabii kimin kanatladığı nasıl kanıtladığını şu anda bilmiyorum. Bir yerlerde tabii, tabii okurum. <gülüyor> <gülüyor> bir yerlerde okurum. Neyse kod 46 da öyle işte. Evet. Tek dil muhabbetinden gelmiştik oraya aslında. Ya yani tek dil olayı olmasa bile yani dil bariyerinin ben önümüzdeki 50 sene içerisinde büyük ölçüde çökeceğini düşünüyorum. Yani herkes Çince öğrenecek, İngilizce öğrenecek şeklinde olmayacaktır bu büyük ihtimalle. Çok daha böyle sofistike çeviri uygulamalarının işte devreye girmesinden ötürü olacak. Ondan sonra da madem herkes herkesin dilini anlıyor, bizi ortak bir dil kuralım muhabbetine de girilecektir diye düşünüyorum. Yani tek bir melez dil. Evet. Daha mantıklı geliyor bende. Çünkü e, hakikaten birden fazla dil konuşan insanları sende bende. E, bazı ifadelerin bazı dillerde daha kolay, bazı e, dillerde daha zor bazı diller daha kompleks, daha dillerde daha kısıtlı olduğunu hissediyorsundur sende. Evet, tabii. Dolayısıyla hani mevcut bir dilin ortak bir dil olmasından ziyade sıfırdan, işte sıfırdan değil de e, bu dillerin ha, evet, harmanlanarak yeni bir dilin oluşturulması. Çok daha mantıklı bir şeymiş gibi geliyor bana da. Yani işte herhalde yani, İngilizce üzerinden gidecektir. Hani e, işte Code 46 örneğindeki gibi belki bölgelere göre e, Yine çoğunluğu İngilizce olan ama işte Türkçeden, İtalyancadan işte Farsçadan eklemlenmiş kelimelerle veya anlatım tarzlarıyla belki bilmiyorum. Bilmiyorum. Zaten çoğu artık modern dil yani ufak ufak o formata giriyor. Tabii yani, ya ben Almanca'da onu hep yani son 15 senedir gördüğüm ve çok içimin de acıdığı bir şey mesela o. Almanlar neredeyse yarı İngilizce bir dil konuşmaya başladılar. Çok uzun süredir öyle. E bizde de İnternet sağ olsun bizde de artık öyle bir sürü durup dururken saçma sapan İngilizce kelimeler kullanıyoruz yani. İngilizce de artık İngilizce gibi değil ki yani. Evet çünkü şey değil artık böyle bir e, senin anlattığına benzer bir dil oluşmaya başladı çünkü internet üzerinde. Yani herkes app diyor tamam mı? application diyor yani hani ve... Annem de biliyor bunu. Başka bir dil bilmeyen bir insan olarak bunun ne manaya geldiğini. Hani öyle bir yaygınlaşıyor ki bir şey çıkıyor ve o yaygınlaşıyor. O yaygın ismiyle kabul görüyor. Ya da işte MP3 diyoruz hani. Annesini sikiyoruz. Böyle MP3 demiyoruz bilmem ne falan filan ama. MP3 de demiyoruz. MP3 de MP3'de demiyoruz ama yani. Hani bir şey oturuyor yaygınlaşıyor ve öyle kabul görüyor. Öyle kalıyor hani. Ama sen git Amerikalara MP3 de bakalım. Hani ne diyecekler? Yani... <gülüyor> 3? What is 3? What the fuck is 3? <gülüyor> Belki onların da hoşuna gidecek. <gülüyor> Sen 3D de değil mi? 3D <gülüyor> de, de öyle bir kelime. Tabii Türkçe de. Türkçe 3B hani, olması gereken bir şey aslında. 3 boyut. 3D diyoruz. Evet. E Çünkü de, deneniyor aslında. Hani e, kendi dilindeki haliyle kullanmanı istiyor senin devletinde. Deniyor önce bir hani... Ona yerel işte Türkçe bir isim vermeye çalışıyor. Ne bileyim de öz çekimi sıçtılar. Hani onu oturtmaya çalıştılar. Olmadı olmayacak da yani artık. Artık öyle bir çağda değiliz çünkü. İnternet çağındayız. En çok kullanılan haliyle kabul görecek tabii ki o kelime. En çok kullanılan hali de İngilizce yani. Daha doğrusu oradan çıkıp sonra İngilizcenin de dışında başka bir internet diline dönüşmüş bir şey o yani. Ben o trendi mesela Korece'de de çok görüyorum. Bazı şeyler var. Ee, hakikaten dünyada popüler olmadan önce orada popüler olmuş. Şeyler mesela selfie olayı. Ulan selfie sizin daha 93'te mi ne yapmışsınız sen hmm. biliyor musun? Onu? Evet. Bak 93'te falan yapmışsınız bunu Oğlum, yani. Bak sizin hiç bilmediğiniz tamam mı? <gülüyor> Eski e, Samsung ve LG. Ara e, telefonları mı diyorsun? Telefonların arkasında tamam mı? Hiçbir işe yaramayan böyle metal bir plaka evet. vardır tamam mı? Dünyanın %90 o iş, onun ne işe yaradığını bilmezsin. O aslında şey e, selfie aynısı. Tamam mı? <gülüyor> hani bakıp işte hani ha, görüyormuş beni deyip çektiğim bir şey, e, çekme için konmuş bir ayna o aslında. <gülüyor> Ve or, o dönemlerde Korece için işte bir selfie yerine geçen bir kelime kullanılıyordu. Tamam mı? Ama artık herkes selfie diyor. Niye bilmiyorum. Ulan sen icat etmişsin bu olayı değil mi? <gülüyor> Kendi kelimem var. Ya ta 93 diyorum ya. 93'te bulmuşsunuz o. Ve şey kataloğunda var. E, gereksiz icatlar kataloğunda gö görmüş. Biri geçen paylaşmış. Yani hani böyle bir Korece bir kitap. Yani bir gereksiz icatlar kataloğu Ya saçma sapan böyle gerçekten bir sürü gereksiz icat var. Aralarında selfistik de var. <gülüyor> tüm dünya şu an bunu kullanıyor. Bu iğrenç şeyi kullanıyor insanlar. Evet. Bu arada bu ayna hikayesinin üzerine gidelim derim ben. Gidelim mi? Self aynası. Hı hı böyle telefonların arkasına yapıştırabilecekleri küçük aynalar satacağız oğlum. <gülüyor> Ama artık gerek kalmadı biliyorsun çünkü ön kameradan bir şey var. Ama ön kameralar hala arka kameradan daha dandik oldukları için. Hani. Ama yani o dandiklik de çok önemli değil sonuçta. Niye zaten. canım? Yani daha kaliteli fotoğraf koymak istiyor insanlar Instagram'a yani. Hala <gülüyor> ön kamera yerine. selfie stick alıyorsun işte. Yani Instagram'a koyabileceğin en kaliteli fotoğraf bile kaliteli bir fotoğraf olmayacağı için Öyle deme canım. Baya kumlu çekiyor ön kameraları fotoğraf makinelerinin çoğunun yani. Hayır ama Instagram fotoğrafları belli bir boyuta git tamam. Evet. Boyut <gülüyor> ama yine de netlik indirgiyor yani sonuçta. Tamam. Sen ama mi? bir netliği oluyor en azından arka kamerayla çektiğinde Ya gerçi o da yavaş yavaş da bir şey oluyor şimdi. Ne bileyim yeni yeni Nexus'un ön kamerası 8 megapiksel. İşte arka kamerası 20 megapiksel falan. Hani, tamam evet 20 daha iyi eyvah da 8'de şu ankinin arka kamerasından daha iyi falan <gülüyor> yani neyine yetmiyor abi Oğlum, ben çok iyi hatırlıyorum 5 sene 10 sene önce işte DSLR kamera alacakken işte e, 1.2 megapiksel 10 megapiksel falan diyorduk tamam mı DSLR kameraya yani 2500-3000 dolarlık aletten bahsediyoruz burada şimdi telef telefonun arkasındaki 22 megapiksel falan benim ilk webcam'im 1.2 megapikselmişti ki hani benim ilk webcam'im yani <gülüyor> <gülüyor> webcam'lar çıkalı bayağı olmuştu <gülüyor> benimki bayağı ileri bir teknolojiydi <gülüyor> evet teknoloji boku çıkmış durumda ama daha da çıkacak yani yani bu daha ne ki bence biz geçen gün bir arkadaşımla onu tartışıyorduk ee, hani artık atıyorum yani e, ipad veya tabletler her neyse hani nasıl bir sıçrama yarattıysa insanlık insanların hayatında o tarz sıçramalar daha sık yaşanmaya başlayacak artık. Ama o tarz sıçramalar artık sıçrama olarak görünmeyecek. İşte evet evet o yüzden. hani Yani teknolojinin ilerlemesi artık o tarz sıçramalar olarak devam edecek diyorum. Yani hani e, artık daha büyük sıçramalar halinde gidecek ve o norm, norm o olacak. Normali Hı. olacak. Yani biz artık şok olmayacağız o tarz bir sıçrama yaşadığımızda. Yani ya da işte o çok olmam olarak da görmeyeceksin. <gülüyor> Sistem olarak algılamayacaksan evet. yeni bir teknolojik gelişme deyip geçeceğiz. Senin. Aynen. Öyle de gidiyor zaten şimdiden başladı yani. yani yarın öbür gün işte haberlerde daha seni çözümü bulundu desen çok şaşırmayacaksın. Hı -hı. Ne bileyim işte. Mars'ta su buldu. ha, bulduk. bulduk. İşte buldun da ne oldu? Ne oldu? Ha. Ben sana Tah anlatayım. Tak Ahmet Hoca. Ney <gülüyor> ne? ne? ne? <gülüyor> cübbeli. Evet, cübbeli Ahmet Hoca. <gülüyor> Ben sana al, bu yüz bin doları bana ver. <gülüyor> ben sana anlatayım. Yani asıl beklenti tabii ne, hani ne bileyim? Hani bir teleportasyon mesela, hani ha, te onu diyeceğim. Teleport teknolojisi mesela hani olsa çok büyük bir sıçrama değil mi? Hani ya, teleportasyon teknolojisiyle ilgili geçen bir tane şey dinledim, e, web semineri dinledim, tamam mı? <gülüyor> i̇şte teorik olarak bir noktadan bir noktaya işte e, şey, madde transfer. transferi mümkün ee, ve bunu hani e, fotonlarla mı yaptılar? Bir şeylerle yaptılar yani. Ve işte bunun gelecekte pratik olarak nasıl uygulanacağına dair birisi işte çıktı anlatıyor. İskandinav bir profesör. İşte diyor e, bunu çok basit bir e, formüle dökelim diyor tamam mı? Şimdi senin e, bütün genetik bilgin işte atıyorum 800 petabyte Tamam işte e, bir o kadar da senin e, beynin içindeki hafızan işte anıların işte e, duyguların işte vesaire vırzalar vır, şey olsun diyor. Sen bunu bir noktadan bir noktaya taşımak için gerekli olacak işte e, enerjiyi hesapladığın zaman diyor tankerlerce e, petrol denk geliyor diyor. Hani bu ekonomik olarak mantıklı olduğu için bunu işte e, şöyle bir... E, Modele dönüştürmek en mantıklısı diyor. Hani bir noktada işte e, senin maddeni oluşturacak bir e, ham madde olacak. Yani seni oluşturacak bir ham olacak. Ve sen sadece e, e, insanların da birbirlerini yani insanların e, genetik kodlarının %99.9'u aynı olduğuna göre bu ortak bir bilgisayar hafızasında tutulacak. Seni sen yapan bu %0.1'lik fark transfer olacak. Art işte kafandaki şeyler madde transferi olmayacak sadece bilgi transferi olacak ve o tarafta seni oluşturacaklar sıfırdan ve bu çok daha az maliyetli olacağından bahsediyor falan filan şimdi böyle bir durumda sen bunu teleportasyon aracı olarak mı kullanırsın yoksa hani ölümsüzlük aracı olarak mı kullanırsın sorusu doğuyor Çünkü düşünsene senin kaza geçirmişsin kolun yok ama sen sadece e, genetik bilgilerini ve işte e, Aklındaki hafızana ıvırını zıvırını transfer ederek sıfırdan bir beden oluşturuyorsan diğer tarafta. Aslında yok olmuş kaybettiğin kolunda tekrar yapılması söz konusu olmuş oluyor anlamına geliyor. E ama işte onu yapmaktansa kol yapmayı tercih ediyorlar. Şu an 3D printerla bayağı organ basıyorlar erikler. Tabi tabi. <gülüyor> organ basıyorlar şu anda işte e, neural interface'lerle. Şey, arayüzlerle direkt hakikaten aklı, bilinç, e, şey düşünceyle çalışan e, robotik... Tabii tabii düşünce e, gücüyle kontrolü de yaptılar Evet. E, yani. Düşünce gücüyle kontrol edilebilen işte robotik kollar, evet. protezler falan yapılıyor şu anda. Çok acayip ya. Hatta Disney giriyor oğlum bu işe. <gülüyor> Ciddi söylüyorum. Yani e, çocuklar için Iron Man, Frozen ve e, bir tane daha vardı. Hatırlamıyorum şimdi. E, şey. Ya, Star Wars, Çocuklar için protez kol satacak Disney. Böyle bir dünyada yaşıyoruz abi. <gülüyor> Böyle bir şey var bu arada. Böyle bir inisiyatif var. Küçük bir gruplar bunlar. 3D Printer'da işte binlerce dolar maliyetli protezler yerine şu an 100 doların altına mal edebildikleri protez kollar üretiyorlar. 3D Printer'da basıyorlar. İşte Küçük bir ekiplerde değil mi? Böyle belki 20-30 kişilik bir ekip. Ee, işte o kolları orada printerdan çıkartıp montajını yapıp ondan sonra da ihtiyacı olan çocuklara veriyorlar. Öyle bir grup daha var. Aynı grup değil mi? Emin değilim. Ama şey yapıyorlar. Ee, pimp My Ride usulü. Tamam mı? İşte e, yürüme engelli işte şey tekerlekli sandalyeli çocuklar için e, tekerlekli sandalyelerini customize ediyorlar. Gidiyorlar. Ha yok şey böyle. E, Bunlar direkt protez yapıyor. E, ejderha şeklinde falan büründürüyorlar. <gülüyor> Eğlenceliymiş. Evet. Yani teknoloji bu arada biz teknolojiden bahsederken hep böyle aklınıza elektronik yazılım falan filan geliyor da çok farklı teknolojiler de var. Yani e, en basitinden şu an bizim giydiğimiz çorapların işte e, örgü şekli bile aslında teknolojik bir ilerleme. Tabii canım. E, en son şey yaptılar ya işte yani tüy kadar hafif ama işte 10 bin ton ağırlığı kaldırabilecek İşte Boeing'in yaptığı meşe diyorsun hmm. Yani e işte Bir yandan daha geçen konuştuğumuz Lucky Martin'in şu an üzerinde çalıştığı Füzyon enerjisi var hı hı. Şimdi füzyon enerjisini Bu gerçekten dedikleri gibi Önümüzdeki 10 sene veya işte Seneye de tamamlayabiliriz falan diyorlar ama hani Önümüzdeki 10 sene demişlerdi Gerçekten bu dedikleri hani Kompakt bir hale getirebilirlerse söylediklerini senin az önce anlattığın o bilim adamı, İskandinav bilim adamı abi boşa çıkıyor. Yani hani o petrol falan gerek yok falan hani o çok masraflı falan artık o kadar masraflı olmayacak. Ve çok daha büyük bir enerji şeyi olacak elinde. O tankerlerce petrolden onu, onu yüzde çarpacaksın ve aslında böyle bir oda boyutunda bir şey kutu olacak böyle hani arka bahçende. Ondan sonra gelsin teleportasyon yani. <gülüyor> Ciddi söylüyorum çünkü hani herkesin kendi evinin bahçesinde kendine ait güneşi olursa eğer <gülüyor> cidden çünkü füzyon enerjisi demek bu aslında. bayağı sınırsız bir enerjiden bahsediyorsun neredeyse hani anladın evet. mı? Ee, enerji yetersizliğinden veya işte çok masraflı olacağı için geliştiremediğin tonlarca teknolojik bok bir küsür var yani yani az önceki teleportasyon hikayesindeki gibi böyle bir enerji varsa elinin altında. Sınırsız ya yani zaten enerjinin e, enerji maliyetinin sıfıra inmesi demek aslında. Bir sürü derdin sıfırlanması demek. Tabii tabii. Yani bir de hani e, insanlığın da kurtuluşu demek aslında bu. Yani insanlığın kurtuluşu demeyelim çünkü biliyorum ki çok farklı başka dertler ortaya çıkacak ya illa ki hayır tamam ama orada yine en, en iyi ihtimalle hani felaket senaryolarına gidince yok felaket senaryolarını bile geçtim ee, hani fazla rahat alışmış insanlar artık o boş vakitlerin neye harcar ha, o <gülüyor> boş var, enerjilerin neye harcar hani the durum <gülüyor> anladın mı Hı -hı. Ee, öyle bir durum illa ki olacaktır ama açlığı çözüyorsun abi sinirsiz enerjiyle Tamam mı? Enerji sporunu zaten çözüyorsun. Ee, Orta Doğu probleminin büyük bir kısmını çözüyorsun çünkü petrol diye bir e, şey yok. yok. Bir sürü şey, e, jeopolitik e, olayı çözüyorsun. Yok işte doğalgaz kanallarıdır, işte taşıma boru hatlarıdır, ıvırdır, zıvırdır. Ama şu var, şimdi bunu geliştiren adamlar Lockheed Martin oğlum yani Pentagon'un beslediği <gülüyor> böyle <gülüyor> bütün yatırımının büyük bir çoğunluğunu işte Amerikan devletinden alan falan bir şirketten bahsediyoruz yani. Evet. O yüzden de hani Orta Doğu'nun sorununu çözüyor musun yoksa Amerika e, kıtası dışındaki bütün alan tamamen Orta Doğu'ya mı dönüşüyor? Hani Hayır. Bir kere zaten... Hani Petroloya ihtiyaç yok. Ama petrol... enerji sende. Tamam işte bak. O bile büyük bir oranda çözüyor. Çünkü Amerika zaten çıksa petrol olayından geri kalan dünya hadi yine petrolle devam ediyor olsa bile çok büyük ölçüde çözüyor ama işte hayır yani sen Amerika olsan elinde Hı -hı. bu teknoloji olsa Hı -hı. buna izin verir misin yani e, başkasının kullanmasına izin verir misin bir ha başkası kullanmasın kullanmazsan da sen artık hani süper güç mega güç falan değilsin sen tekelsin dünya üzerindeki en güçlü ülkesi hani hem de aa Amerika çok güçlü Japonya çok güçlü gibi değil Baya hani dünyaya hükmeden ülkesin. Anladın mı? E, e, geri kalan tüm ülkeleri ele geçirmek istemez misin? Çünkü geçirebilirsin. Çok çok rahat bir şekilde yaparsın yani. Ya. Hani petrol sorunu yok. Elektrik sorunu falan hiçbirisi yok. Yani şu an Lockheed Martin sadece bu arada sadece bunun üzerine çalışmıyor. Böyleler deli gibi uçak üretiyor. Deli gibi e, yakıt piliyle çalışan araba üretiyor. Eee Falan filan anladın mı? Bu herifler orduya malzeme üretiyorlar. Hı hı. <gülüyor> Deli gibi. <gülüyor> yani baya fabrika yani çalışıyor. Deli gibi çalışıyor. Şimdi e, ne bileyim Türkiye uçaklarını nereden alıyor? Helikopterleri nereden alıyor? Bizimkilerin niye böyle sadece seçim e, vaadi olarak falan yapmıyorlar şu an? Hani sen şey gördün mü en son? İşte Türkiye'nin Yüzen ordusu işte dünya şok oldu falan filan diye manşet attı sabah gazetesi iki gün önce. Ne? İşte şey yapıyorlarmış gemi ha. şey gemisi. Helikerir. Yok ya keşke <gülüyor> yüzüyor. Sadece uçmuyor. <gülüyor> ya bildiğin şey nedir ona? Uçak tamam işte ev, şey. Savar evet. gemisi uçak gemisi. Tamam uçak gemisi. Falan yani hmm. bir, bir şey yapıyorlar çünkü yani. Yaptıkları falan da yok bu arada da hani Evet, denediler şey, onu sağlam. daha doğrusu işte Rusya'dan bir tane Satın almaya kalktılar evet, da de, falan Deniyorlar herhalde işte e, bugün de şeyi öğrendik yani yerli araba yaptık Dediler meğer sahap yapmış arabayı <gülüyor> <gülüyor> Kikadillak zaten <o> yani. <gülüyor> <gülüyor> Falan filan hani Şeyi kastediyordum e, Şimdi Türkiye'de bu haberler çıkmaya Başladıktan sonra çok ilginç bir şekilde Sosyal medyada şimdi Twitter'daki Promoted tweet Hı -hı. hikayesi Tamamen bunun üzerine dönmeye başladı çok garip bir şekilde. E, Türk program... reklamlar değil. Boş reklamı çıkıyor. Kiti yaptık diye. Evvela kiti yapmışlar. Night Rider'daki kiti birebir yapmışlar. Yani e, ekranındaki equalizer şeklinden tut önündeki kırmızı ışığına o siyah arabayı yapmış herifler. Tamam. Boş yapmış bunu. Hı -hı. Ve gidiyor araba sürücüsüz. Hı -hı. Konuşuyor içinde AI var falan yapmışlar bunu promote ediyorlar tamam, mesela. Tes, tesla, sen de Tesla'ya <gülüyor> <gülüyor> seri takarsan aynı şeyi yapıyorsun. Aynen sana. öyle şimdi. Ve sen e, yerli araba yaptık deyip böyle <gülüyor> yani, beraber yaptığın arabayı gösteriyorsun falan. Anladın mı? Hani boşun promote. Bu arada birlikte beraber araba yaptıkları falan da yok. Saab'ın 96D denen bir modeli var. Onun, onun şeyini, görselini ve hani görünümünü ve haklarını evet. satın almışlar. Aynen almışım, öyle. Tamam <gülüyor> mı? kimse çakma deyip dava açmasın diye anlaşmışlar işte. Yoksa evet dediğin gibi aslında sabı <gülüyor> e para veriyorsun sadece yani. Neyse o tweet'i geçiyorsun işte devam ediyorsun. Promoted tweet olarak işte Lockheed Martin'in yeni fragmanı dönüyor. Reklam ya reklamı var reklam şey reklamını yapıyorlar işte insansız hava araçları insansız işte, işte, işte arabalar tanklar, tüfekler, ıvırlar, zıvırlar <gülüyor> tamamen dokunmatik ve hologramlı ekranlarda çalışan fabrikalar falan böyle tanıtıyor herif tamam bildiğin bildiğim bilim kurgu filmi yani hani kim evet hani büyük bir kısmı da gerçekten hala bilim kurgu ama herif Amerikalı orospu çocuğu bir şirket daha tamam mı hani <gülüyor> <gülüyor> herif öyle bir göz boyuyor ki en sonunda da diyor ki hani eğer Hayal ediyorsanız muhtemelen biz şu an onun üzerinde çalışıyoruz. Yani hayal edebiliyorsanız biz muhtemelen o, şu an onu yapıyoruz zaten Hani Kendinden de bu kadar emin. Böyle hani sikit aşağına denk. Anladın mı? Sen de diyorsun ki işte Türkiye'nin yüzen ordusu. Ya koyayım. 100 sene önce de vardı o gemiler yani. Kötü kötü durumumuz. Çok kötü yani. Ve sadece bizim durumumuz değil. Dünyanın böyle 4'te 3'ünün durumu çok kötü bu konuda aslında. Yani nerelerden çıkıyor ki abi teknolojik gelişme? Bak Hindistan, işte Japonya, Tayvan, Çin demiyorum. Tayvan çünkü Çin denilen kısım aslında işçi, fabrika kısmı. Yani beyin kısmı, üretim kısmı Tayvan'da daha çok. Yok Çin'den de çıkıyor. Bilmiyorum belki sızıyordur Tayvan'da yani. <gülüyor> <gülüyor> çünkü hani orada bulup buraya yaptırıyorlar gibi bir durum var bayağı uzun senelerdir İsrail. İsrail. E de aslında yani kimsenin haberi olmadan pek yapmıyor İsrail bunları. Yani Amerika'nın haberi oluyor. Yani. yani İsrail zaten şu anda dünyanın en iyi e, girişim yöneten şey ülkesi. Ki artık şey onların yapıları da çok keyifli aslında. Bütün bölgeler teknolojik yani girişim kentleri gibi düşün. Tamam mı? Senin devletin oraya yaptığı destek, işte sağladığı altyapı ıvır zıvır o tekno bir girişim kentinin başarısıyla doğru orantılı. Tamam mı? Şimdi şöyle düşün. Google'sun senin bulunduğun tekno girişim kenti ve yani senin çevrende oluşan işte kent işte iki katlı villalardan oluşuyor. Oraya işte işte fiber internet geliyor. Tamam mı? İşte herkes böyle şey denize sıfır. işte öğlen yemekten sonra bir surf yapıp geliyorlar falan. Altyapı buna göre kuruluyor. Yani sen orada ne kadar hakikaten para eder teknolojik gelişim yaparsan senin altyapın ona göre gelişliyor ve ona göre oradan besleniyor ve devlet aslında or or orada vergisiz şirket çalıştırıyor ama sonuçta orası Google'un değil burası İsrail toprağı tamam mı yani hem teşvik yapmış oluyor hem kendi altyapısının ekonomisini güçlendirmiş oluyor hem de yeni girişimlere teşvik olmuş oluyor falan zaten teknoloji firmalarının büyük bir kısmı yani şey seed aşamasında böyle şey İsrail'den falan çıkıyor Sonra büyük firmalar sıktan alıyor onları falan filan. İşte Kore var. Japonya var. Ee, Tayvan var dediğin teknolojik. İskandinav ülkeleri var. Orada zaten oranın olayı birazcık daha biyogenetik falan. Ee, Almanya var. Fransa var. O kadar herhalde. Yok başka. Ki hani bunların içinden bile eleyebilirsin. Asıl büyük başlar geriye kaldığında 4-5 tane ülke kalıyor hani şey hikayesi çok mantıklı. Bu bir ara şey yarışmaları daha doğrusu yarışma formatına soktukları bir şey hikayesi vardı. Dragons Den mi? <gülüyor> Sen hani projeni götürüyorsun, evet. yatırımcılara sunuyorsun, yatırımcılar evet. da tutarsa işte falan. Türkiye'deki e, versiyonundaki o işte fix yatırımcılardan biri. Geçen gün bu işte araba hikayesi, yerli araba hikayesi açıklandıktan sonra televizyon haber kanalındaydı. Şey söylüyor hani bu proje bana da gelmişti diyor, Hani yatırımcı olur musun diye sorulmuştu diyor. Ben de Türkiye'nin e, araba üretmesinin şu aşamada e, ihracat yapamadığı sürece tamamen faydasız bir şey olacağını söyledim diyor. Yani çünkü sadece Türkiye için üretirsen e, senin üretim maliyetin çok daha yüksek olacak ama seri üretime geçeceksen yurt dışına da satabileceksen bunu maliyetinde düşecek vesaire vesaire. Aynı zamanda da sana para kazandıracak bir şey olacak. Para kazandırma, kazandırmayacak bir işi kimse yapmaz yani. Buna devletler de dahil. Yani yapmaz. Ve hani ben girişmedim bu işe diyor. Çünkü en iyi ihtimalle 2-3 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. En düşük ihtimalle diyor. Hani ilk etapta gerekecek para olarak. Ve şeyi teklif ettim diyor. Hani işte Mısır, Türkiye işte Azerbaycan işte Bulgaristan falan 5-6 ülke belki bir araya gelip hı hı. bu projeye girişelim Çünkü öyle bir durumda diyor hani o diğer ülkelerde daha artmış olacak Aynen öyle yani. sadece Türkiye değil Mısır'da Bulgaristan'da, oraya da Bulgaristan da, buraya da hani satıyor olacaksın senin maliyetini de her türlü çıkaracak bir parayı bulabileceksin o zaman kabul etmediler diyor şimdi şimdi de diyor geri dönüşü de yok artık diyor ya işte yapıyorlar diyor yani böyle <gülüyor> Ama hala yatırımcı aranıyor mesela. Yani başbakan çıkıp bir işte var mı bunu buna para verecek bir baba yiğit arıyoruz falan filan diyor. Baba yiğit arıyoruz. Baba yiğit arıyoruz diyorsa demek ki hani batıracak parası olan var mı diyor herif yani evet. Batacağı o kadar kesin yani. Araba işi zor ya. Bir de her seçim öncesinde mutlaka çıkar ya bizde böyle. Ya kendi arabamızı yaptık, kendi uçağımızı yaptık, kendi gemimizi yaptık. Her seçim öncesinde mutlaka çıkar. Şey de öyledir. Mesela daha şeyde, Bingöl'de doğalgaz yok. Hı hı. Doğalgazın olmadığı şehirlerimiz var bu ülkede. Ee, yanılmıyorsam 2012 yine seçim döneminde Tayyip Erdoğan gezerken şey diyor, Bingöl'de halka sesleniyor. Diyor ki işte diyor doğalgazın kombinizi açıp ısınıyorsunuz değil mi? Evet falan diyor. Yok doğalgaz. Bu seçimler için de yine şey, işte seneye geliyor Bingöl'e doğalgaz diye şey yapıyorlarmış şimdi mesela. Öyle bir çalışma yapıyorlarmış. Şimdi hükümetlerden bağımsız olarak tamamen sikiyim hani olay şey de değil, AKP'si, CHP'si falan da değil. Şimdi biz bizim konuştuğumuz teknolojileri düşün ama sen daha ülkende <gülüyor> ısıtamadığın bir kesim var mesela. <gülüyor> ya da işte doğuya yatırım falan diyorsun ama ülkenin belli bir yerin belli bir bölgesine yatırım alamıyorsun. Hastane dahi yapamıyorsun falan. Onlar şeye geçecek işte. Doğal gazı atlayacaklar. <gülüyor> direkt on Vizyon. fizyona geçeceklar onlar. <gülüyor> 4.5G gibi. Evet. Doğru değil mi? 4G'yi atladık zaten. 4.5G ne ya? İcat. Yok öyle bir şey biliyorsun yok, değil tabii mi? Yok tabii ki yok yani. LTE, A'ya 4.5G diyorlar. Şu Aynen anda. öyle. Ki aslında mantıken LTE'nin açılımı long term evolution tamam mı? Yani aynı altyapıyla biz uzun vadede bunu geliştirip geliştirip. Yani 5 de olacak, 6 de olacak ama altyapı aynı olacak. Yani sen şu anda 4G'ye geçmişsin. 4.5G'ye geçmişsin. Aslında aynı altyapı teknolojisini kullanıyorsun. Yani 4.5G'ye atlamış olmanın herhangi bir ekstra avantajı yok maliyet anlamında. Ya sebebi belli de şimdi o kadar da siyasete girmeyelim hani. Ben her seferinde Ben şu çünkü. Ağlıyorum ben. Şu telefonumun arkasında şu yazıyor. Tamam mı? Benimki de öyle. Bu, bu da LK. Ve yani 3, 3 sene önce falan aldık. 3 yani. sene önce aldım ben bu telefonu. <gülüyor> Bir kere kullanmak nasip olmadı. <gülüyor> Ağlamaklıyım yani resmen. Ha mesela şeyden bahsedeceğim. Eee biz, ben iş gereği böyle bir sürü farklı e, ilginç insanlarla tanışıyorum, tamam mı? Şimdi otobüs e, şirketleriyle çalışan bir ajansa tanıştım. Bu otobüs arkası, yani işte e, koltuk arkası ekran vesaire muhabbeti yapıyoruz. Şimdi adamla işte onun için sistem geliştiriyor falan filan. Ve e, şey var, e, adam oraya televizyon yayını koymak istiyor. Ama koyamıyor. Çünkü hani karasal yayın bitti artık. Yok öyle bir şey. Zaten dağlar var, tüneller var. Her yerden çekmiyor. İşte anten koysam bile otobüse. İnternet üzerinden hani stream yapmak istesen bir e, Türkiye'de e, unlimited kotasız e, Wi-Fi yasak. Tek yasak olmasının da tek sebebi şey e, Türk Telekom tekeli. Çünkü wi sınırsız yaptığın zaman şey, Wi-Fi 3G mesela sınırsız kotasız yaptığınız zaman ADSL'in falan hiçbir anlamı kalmıyor tamam mı? Karasallı hakların hiçbir anlamı kalmıyor. Şimdi bunu alternatif olarak işte uygulamak istedikleri bir teknoloji işte şey e, dijital karasal yayın dedikleri bir şey. O uydudan alıyor belli bir e, <gülüyor> sinyalı. Ondan sonra karasal olarak dağıtan bazlar var. şey Telefon baz istasyonları gibi. DMB denen bir şey aslında bu. Evet. Şu telefonumun şurasında şu anten o işe yarıyor. <gülüyor> bunu da kullanmak hiç nasip olmadı. <gülüyor> Mesela Kore'de hakikaten kullanıyorlar bunu. Kore'de ben bir kere denedim. Anteni açıyorsun abi. E, bu DMB üzerinden bütün kanalları dijital olarak karasal yayınmış gibi anten üzerinden çekip izliyorsun. <gülüyor> bütün otobüslerde bu var falan. Yok abi burada. Oğlum sen hadi telefonu Kore'den aldın. Ee, bunun radyosu var mı? Var. Tamam. Ee, şimdi bütün o Kore'den gelen bu Samsung, LG vesaire telefonların aslında bir radyolu bir de radyosuz modelleri varmış gibi anlatılıyor tamam mı? Hı hı. Öyle bir şey yok. Yok hepsinde var. Hepsinde radyo var. <gülüyor> Ama bizde TRT bandrolü diye bir şey var tamam mı? <gülüyor> O yüzden ülkeye girmeden önce radyo ile ilgili içinde bir application varsa onu siliyor mesela veya işte e, fiziksel olarak da e, şeyi transistörü çıkarabiliyor, eklemeyebiliyor bilmem ne falan filan. Ki yani fiziksel olarak çıkarmıyorlar artık. Sen eğer e, telefonunu root edersen, e, application yükleyip radyosunu kullanabiliyorsun sıkıntı yok yani. <gülüyor> Ama TRT bandrolü, TRT vergisini ödememek için <gülüyor> Bize gelen telefonların hiçbirsinde radyo yok. <gülüyor> Öyle bir ülkeyiz yani. <gülüyor> radyoyu vergi vergi ödememek için radyoyu iptal ediyor telefonda. TRT bandrolü diye bir şey var ya. Yani Var abi. Televizyonların hepsinin arkasında var o bandrol de mesela. Niye var peki o? E, devlete vergi gidecek oradan da işte. Niye peki şey mesela bizde de ona benzer bir şey var aslında. İyi de abi bizde hem o var hem de üstünün lüks tüketim de var yani. Hani bizde öyle yani öyle bir şey şöyle var. Yılda 10 TL mi, 20 TL mi öyle bir şeye denk gelen bir ücret ödüyorsun televizyonun. İletişim vergisi mi? İletişim vergisi gibi bir şey. Çünkü telefonda da ödüyorsun biliyorsun değil mi onu? Evet. Yani Kontrollü o... bile kullanıyor olsan ayda bir sana mesaj geliyor. Evet. 1 lira aldık bak haberin olsun diye. O değil o değil. Ee, şey ödüyorsun. Aslında bağış gibi. Ee, ulusal kanala ödüyorsun. Hı. Çünkü ulusal kanal aslında hani devlete ait. Tamam işte TRT'ninki de o yüzden. Kısmi değil. özelleştirilmiş bir kurum. Ve... TRT'ninki de o, o yüzden de aslında. Yani TRT şey devlet kanalı. Hı hı. E, devlet kanalının parası nereden ödenecek? Bizden alınan vergiler yetmiyor. Bir de hani TRT vergisi de alalım diyorlar. <gülüyor> Yılda bir kere ödüyorsun 10 lira 20 lira bitiyor. Burada Ki zaten... satılan her radyodan, her e, teyipten, her işte ne bileyim televizyondan, e, her DVD'den. O zaman reklam almasın abi. TRT reklam alıyor. Tabii canım ya. BBC olsun o zaman. Reklam almasın. Ya. Tamamıyla bizden besleneceksin. İşte herhalde yani olması gerekenden bahsediyorsun ama öyle olmuyor işte işler. Öyle ya mısın? da NPR gibi ya da şey gibi olsunlar. E, C-SPAN gibi Amerika'da. Yılda bir şey e, kol şeyi açsınlar bağış için. Ne bağış abi? Yeterince <gülüyor> vergi alıyor. Bir de bağış mı yapacağız TRT'ye? Ben izlemediğim kanalın parasını ödüyorum. Çalışanlarının altındaki arabayı alıyorum ben yani anladın mı? Hani iki televizyon olarak. Böyle saçma şey olabilir mi? Ha bu arada şey de var ha. O, o vergi ödemezsen ödemiyorsun. Kablo izlemene engel değil yani. Değildir tabii canım. Yani burada mecburi. Ya bir de zaten şey şerefsizliklerine uyuz oluyorum ben. Eee Hani diyor şey diyorsun ki sen abi özel iletişim vergisi yazıyor benim bu faturamda diyorsun. Bu herifler bunu alıyor. Oysa ki işte bana 30 liralık işte şey satılıyorlardı. Ama fatura bir geliyor 35 lira. Çünkü bilmem ne vergisi de var. E bunu önlemek için herifler dediler ki tamam artık. Türkcell sizden özel iletişim vergisi alamayacak. İşte Vodafone almayacak. Öyle bir şey yok falan. O yüzden de faturalar direkt 35 liraya çıktı. <gülüyor> Onun haricinde e, ayda bir buçuk iki lira neyse o vergi yine alınıyor. Yani hani sen tüketicinin yararına bir şey yaptığını söylüyorsun ama aslında tüketici ne tüketicinin yararına bir şey yapmışsın ne hizmeti sağlayanın yararına bir şey yapmışsın sadece o, kendi yararına sağlayanın yararına bir şey yapıyor. Hayır vardır. onu hizmeti sağlayan kafayı çalıştırıp ha, ben böyle piçlikle aşarım bunu diyor. Yani öyle değil abi o devlet tek başına yapmıyor. Bir, abi İyi bir de toplanalım hacı, hacılar Hayır. bir yemek yiyelim. Tabii ki canım da <gülüyor> yani hani. Yine de anladın mı? Hani sen insanlara söylerken bunu anlatırken diyorsun ki ya bu sizin yararınıza bir şey. Yani şöyle bir şey var. Çok acayip. Hani bazı sektörler acayip şey tekerleşiyor ya. Telekom işte e, <gülüyor> elektrik su doğalgaz. doğalgaz. İşte araba. Ondan sonra şey bilişim. Şimdi sen dünya çapında tekerleşiyorsun. Mesela Amerika'da bile tamam mı? Hayvan gibi büyük ülke 300-400 milyon nüfusu var. Çok da büyük şirketler var orada. Ama Telekom deyince 3 tane şirket var orada. Koskocaman ülkede. İşte e, Kore'de de öyle. 3 tane firma. Türkiye'ye baktığın zaman yine 3 tane firma var. Tamam mı? Bir tanesi de yabancı zaten. PTTsel falan var ama saymıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bimsel bile var lan. E, işte araba üretimi de öyle. Yani tamam. Ee, yine diğer sektörlere göre çok daha fazla marka var. Ama yine de dünya çapına baktığım zaman yine bir avuç kadar üretici var. Bütün dünyaya bunlar ürün tedariği yapıyor. Bilişim desen zaten hani dünyanın bir tane araba var. <gülüyor> İstediği kadar Yahoo muymuş, e, Bink'miş, işte e, ıvır zıvır dense bile. Yani hakikaten işin önünde bir tane araba var. Böyle bir durumda sen ne diyeceksin ki yani ben devlet olarak bunu yaptım falan dediğin zaman yapamıyorsun. Yine şirketle birlikte hadi koçum şöyle yapalım böyle yapalım demek durumunda kalıyorsun. Tabi canım yani yok. Abi zaten devlet aygıtı artık çoktan paslanmış bir aygıt yani hani güncellenmesi gerekiyor acilen ve bu sadece bu anayasayla falan filan da değil. Yok bu, abi ben e, hani ulan Kapitalizm bile artık hani update'lerle ilerliyor şu an yani. Kapitalizme sürekli update geliyor. Hatta upgrade'ler geliyor. Gelmesi lazım çünkü Gelmez eski lazım. Eski hayatı yaşamıyoruz. Hayat öyle değil. Teknolojik işte bu bütün bahsettiğimiz başından beri konuştuğumuz teknolojik yenilikler aklına gelecek. Her sistemi değiştiren şeylere dönüşüyor. Sistemleri değiştiriyor, evriltiyor. Çünkü. Ve şu anda şöyle bir şey de var. Sen yani bu bahsettiğim sektörler ve firmaları düşündüğün zaman elde ettikleri kar yani marjlar inanılmaz yüksek tamam mı? Yani bir telekomünikasyon şirketinin işte altyapı yaptıktan sonra yani alt yaptıktan sonra işte giderlerini saydığın zaman yok. Yok yok. Mesela Coca-Cola işte vesaire gibi bu tarz büyük şirketlerin Hayvan gibi reklam ve işte şey... E, Verebiliyor kaz... olmasının sebebi de bu tabii. Hayır. Vermek zorunda olmasının da sebebi bu. Çünkü gider göstermek zorunda bu herifler. Tamam tabii aynı Tabii. yani Onu, onu kastediyorum. Ve öyle bir parası da var yani. yani var. Da. Herif e, bundan işte 150 sene önce fabrikayı alırken 12 doları vermiş. Arsayı da almış. Tamam mı? Hani <gülüyor> 12 doları almış. Artık ne bir kira bedeli var orada. Ne bilmem nesi var. Ve... E, İlk fabrikasından sonra diğer fabrikaları da böyle kurmuş herif. Yani Türkiye'ye geldiğinde Çorlu'dan aldığı <gülüyor> arsa üzerine yaptığı fabrika falan 3-5 kuruşa alınmış şeyler. Kira falan ödemiyor zaten burada. Eğer e, yeni hükümet, hükümetler değiştikçe işte yabancı menşeli şirketlere kıllık yapmaya çalışırlar. Daha çok para koparmaya çalışırlar. E, öyle durumları da işte şeylerle aşıyor. Atıyorum e, işte... Orta Doğu ve işte Kuzey Afrika ülkelerinin işte Coca Cola CEO'su Türk olsun diyor mesela anladın mı? Ya yani karşılıklı bir PR anlaşması yapıyor seninle sana ekstra vermesi gereken vergiden de öyle yırtıyor mesela falan hani bak anladın mı? Sistemi öyle kapitalizmi öyle değiştiriyorlar kapital de yok artık ortada <gülüyor> yok yani sanal artık tamamen sanal şey işte bu elde ettikleri büyük karları bu herifler bir sonraki adıma yatırıyorlar işte Upgrade'e yatırıyorlar. Aynen, Starcraft aynen. gibi abi. Canım, aynen öyle. Adam gidiyor orada işte mineralleri topluyor topluyor. Ondan sonra 200 mineral olduğu zaman bir upgrade çakıyor. O zaman yavaştan bir mu? Evet. Yine başı sonu e... Götü başı ayrı bir aynen, podcast bir oldu. Aynen bir podcast oldu ama hani öyle şeyler arada sırada konuşmak lazım. <gülüyor> Niye? Çünkü eğlenceli konuşması. İbit. Bu arada şeyi de e, söyleyelim. Neyi de söyleyelim? şunu söyleyelim. Dövüş Kulübü 2 çizgi romanlarını hediye etmeye devam ediyoruz aslında. Evet. Geçtiğimiz hafta ülkede yaşanan büyük olay sonrasında milli bir yas ilan edilmişti. Dolayısıyla biz de hem çekilişi yapmadık hem de siteyi de bu yüzden çok hareketli tutmadık. Çünkü yani sosyal medyada açıkçası kimin neye hangi psikolojiyle ne tepki verebileceğini çok bilemiyorsun böyle büyük olayların olduğu dönemlerde biz de gereksiz kaşımak istemedik açıkçası. Ama bu hafta her iki haftanın çekilişini birden yapıyoruz. Muhtemelen podcast yayına girdiğinde o iki çekiliş birden yapılmış olacak. Ve unutmayın yani hani abone olmaya devam edin. Evet evet. giriyorsunuz. En altta abone ol bölümünü görürsünüz zaten. Evet. Abone olan herkese herkese. Herkese. <gülüyor> abone herkese olan... kazanma hakkı <gülüyor> Evet, abone olan herkese bir kazanma hakkı evet. e, sunuyoruz aynen öyle her hafta bir çekiliş yapıyoruz ve e, abone olanlar arasından üç kişiye dövüş kulübü iki ayrıntı yayınlarından çıkan dövüş kulübü iki çizgi romanlarını hediye ediyoruz bunu evet. da hatırlatmış olalım ve e, hani kendinize saklamayın podcast arkadaşlarınıza falan da anlatın yani. evet böyle Kardeşim, adamlar var diyin zevzek zevzek konuşuyorlar yani. deyin. eminim çoğunuz metrobüs kullanan insanlar yani <gülüyor> Yolda sıkılmıyor musunuz ya? Abi stream olmak zorunda değil. Daha indirip de dinlendirin. Metroda da dinleyebiliyorsunuz böylece. Evet evet. Kota sıkıntısı da yok zaten. Taş çatması 80 megabaytlık dosyalar yani. geliyor ya. İndirin dinleyin. Eski programlara da bir bakın. Daha önce bu adamlar neler konuşmuşlar. Ha. Sadece güncel konuşmuyoruz. Ha, konuştuğumuz şeyler de pek güncel değil ama neyse. Hayır yani dizi podcastlerimiz de oluyor. Ha, Onlar evet, güncel evet. günceli daha. <gülüyor> <evet. gülüyor> Güncelsi. Genelde güncel şeyler oluyor ama onun dışında böyle zevzek Bölümlerde oluyor hani. Evet. Bu arada dinleyin, diziler dinledim. falan demişken hani burada böyle 5 saniye kısa. Bizim böyle izleyip de bayağı hoş giden <gülüyor> diziler oldu. En son dizi podcastinde saydığımız pod yeni diziler arasında. Evet ya. Ee, başlamadan önce sezon ne kadar <gülüyor> Evet. Bayağı da güzel diziler. Saçma çıktı. sapan e, dizileri çok beğendik. Mesela Rosewood'u izleyin. Bence. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Onu... Rosewood bu arada şey full sezonu aldı. Evet. İzleniyor çünkü. Evet. Ee, player. Player. player evet. İzleyin. <gülüyor> Güzel çıktı yani. Güzel çıktı ya. Yani. Life in Pieces izleyin. Life in Pieces çok iyi çıktı. Her ne kadar Risto beğenmese de, e, boklasa da, Quantico'yu izleyin çok eğlenceli. <gülüyor> <gülüyor> Quantico'yu izlemeseniz de olur ama böyle hani ne bileyim kafana hafif güzelken hani İronik bir şekilde eğlenmek istiyorsanız e ki, Çok e <gülüyor> iyi <Quantico> <gülüyor> İzleyemezsin çok Aptal dindiniz çünkü Ayrıca Scream Queens izleyin Aa, Scream Queens <gülüyor> kesinlikle izleyin <gülüyor> Okey bunu da aradan çıkarmış olalım mı? Evet Öyleyse, Öyleyse Gextra.com Gextra.com Gextra.com Gextra.com <gülüyor>